19. kaset. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve <تصفيق> انَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وبني السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ İn kûtum âmâtû billâhi ve ma anzelna ʿala ʿabdina yûm al-furqan yûm jamaan. Vâllâhû Bilin ki.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 İz fî menâmike qalîlâ ve lew erâkehum kathîran lefâşiltum fîl-emr ve sellem innehû alîmun sudûr O zaman Allah <gölkerison> Onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.'' وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 Ey iman edenler bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki Kurtuluşa eresiniz. Ve Allah ve ve la ve inna Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinize çekişmeyin.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 وَإِذزَييَنَ لَهُم الشَّيطانُوا أَعْمَا لَهُم وَقَالَلََا لَكُمُ اليوم مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي وَقَالَ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 İz yequlu'l münafıkun ve'llezîna fî kulûbihim maradun ve men yetevekkel fe innel lâhu azîzun O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar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 Yıdırbu nujohhüm ve adbarhüm ve duqu adab al hariq. Zalik bima qaddmet aidi kum ve Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin.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 arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar. Ve in ma tahafan min kavmin khiyanatan fambiz ilehim ala sawa. İnallaha la yuhibbul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 Asla öne geçtiklerini sanmasınlar çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Wa a'iddu lahum min quwwatin ve mir ribatil khayl turhibuna bihi يرهبون به عدو الله <سؤال> وعدوكم واخرين من لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من في سبيل الله فواليكم وانتم لا تظلمون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 وَاِنْ جَنَحُوا لِسْسَلْمِ فَجَنَحْ لَهَا Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir. Ve eeyir eden eeyi xdâgok fîn nhasbaka Allah, o وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْاً فَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter.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 Ey peygamber Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter Ya eyühen-nebiyü harrizil-mu'minina alel-kital ''İn مِنْكُمْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين'' ''وَإِن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 Fayyakum min Kum maa tı sabırtı yıglıbu maa tı, fayyakum min Kum alfa tı yıglıbu alfa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 Ma kanal Nabi'ın ayi ykunalı o asrahatta ythhın fi al-ırb. Turiydu nargırdı dünya ve Allah yuridı al-ıkhır. Ve Allah hakim. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak.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 Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Faklumim Allah Artık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 Nabi, kılman fi aidi kum, min al-Asrâi, yâlâm Allahu,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 İnna ladin âmanu ve hajer ve jahedu b amalihim ve anfusihim fi sabilillahi. Ve ladin awun acarou. Ve ladin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 İlla tefgaloğu, tıkó fitne fi el-Abd ve fesad İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. Valladîn âmanû ve hâjû ve jahâdû fi sabilillahi. Valladîn awûn acarû. Ulaikhumûl mu'minûn hakqa. Lhamm mafîrata İman Edip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 Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Beraedir. Bu sure indiği zaman peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimlerde bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure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 kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. Fasihu <gülüyor> fi'l وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ. Ey müşrikler, dört ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.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 فَاِنْ تُبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ كَفَرُوا بِعَذَابٍ Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulü'nden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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 fá idzal-sal-ıx al-ashhur al-hurm fáqutul-mushrikīn hiyth wajd-tumuhum fáqutul-mushrikīn hiyth wajd-tumuhum waḫdūhum waḥsūrūhum waqūdū lhum kull marṣad fá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 Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Keyfe yekunu lilmüşrikîn ahdun 'inda'llâhi ve 'inda rasûlihî illellezîne 'âhadtum İlla lәzīn ʿaħd tum ʿin d al-masjid al-haram, fāmāst ṭaqāmū l-kum, i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Rasulü Nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir?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 Onların çoğu fasıklardır. İştaro bi ayatillahi thaman qalilan saama kanu yamalun. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları Onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür. <gülüyor> Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.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 Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz. وَإِنَّكَ ثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَلُوا ف۪ي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّتَ الْكُفْرُ فَقَاتِلُوا <gülüyor> اَا Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur olur ki küfürden vazgeçerler. E la tukatilun kavmen nakfu eymanhum ve rasul ve hum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 kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır. Katiluhum yuazibuhumullah biaydikum ve yukhizuhum ve yansurukum aleyhim ve yashfi sudur <gülüyor> kavmin mu'minin ve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 Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Em hasibetum en tutraku vel men ma ya'lemi Allahu'llezine cahadû minkum ve lem yetehizû min dûni'llahi ve la resûlihi ve le'l mü'minîn velîje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 Ma kananl müşrikin ayiğmuru masajda Allahi şahidin ala amfus him bil kufur. Olaik habıttat ağımalıhum ve fi nair khalidun. Müşrikler kendilerinin inkarci olduklarını itiraf edip dururken. Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. İnne yamur ya'muru masacidi'llahi men amene billahi ve'l-yevmil ahir ve aqamas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 ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. Ajal tum sika'yet al Hajj ve imaret al Haram keman aman bil Allah ve fi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 Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez. Ellezine amenu ve haceru ve fi sabîlillâhi bi emvâlihim ve enfüsihim a'zamu dereceten 'indallâh. Ve İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yubşiruhum rabbuhum birahmetin minhu ve ridwanin ve cennatin lehum fiha naimun mukim. Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler kalidin فيها ابدا ان الله عنده اجر onlar orada ebedi olarak kalacaklardır şüphesiz ki Allah'ın yanında büyük bir mükafat vardır Yaa ay yehal zin amanu la tettahdu abakum la tettahdu abakum ve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 "Oğlun, kanabakum ve abanakum ve iki kanunum ve evladunum وأموال نقت رفتمها وتجارة تخشون كsadها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسول اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Ey Muhammed! De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz,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 Lakin sarrakum Allah فِي ﯾی موارطن كثرتى و يو م حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 Bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ya ay yehl ladin amanu inna mal mushrikun najasun, fa la yqarab al masjid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 Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın ve baletin Yahudi Güzeyir اللَّهِ Allah ve baletin Nasır Mesih bin Allah, zâlîk kâlûhu bâfwaîhim, yıdaheûn kâlât lâzîn kafârû min اللَّهُ qâtâlhum Allah anna Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar. İttekızı, ahbâr hım ve ruhban hım erbâbım, midun İlahı ve Mesih, hım nmarıyma,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 Yuridun an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim ve ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau kafirun Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Hüvəlləri <gülüyor> istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.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 وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip, Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele. Yüma yuhma alayha fi nari jhan nam fatuqab ha jbahum ve junubhum ve zohurhum. Hada ma kenaz tum li Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara işte kendiniz için biriktirdikleriniz, biriktirdiklerinizi tadın denir. İn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 ve Koatilulmuşrik ne ke feten keme yu kotil ne kumka Vamu Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında, Allah nezdinde ayların sayısı on Bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كثروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله Zuyin lehum suu a'nalihim vallahu la yahdi al kafirin Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için Haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah, kafir topluluğu doğru yola iletmez.''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 Ey iman edenler size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kabim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. İlla tansuruhu, fadı nassaruhullahu, idh ahrajuhuladin kafaroo thani athnain idhumafil ghar. <gülüyor> إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا Vallahu Azizun Hakim. Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına üzülme. Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvenliğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. bi Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla, Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةً Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol Onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor. Afallahu an kalma azin telhum hatta yetbiyen lakin ladin ve tâlma al Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin? La yestezenukellezine yu'minun billahi vel yevmil ahir <gülüyor> en yucahidu biemvalihim ve anfusihim. Vallahu alimun bilmuttaqin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir. اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler. وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مِعَ eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşünmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir. Ant olsun ki, onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Onlardan, bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır. إن تصبك حسنة تنتسهم وإن تصبك sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler. Ve sevinerek dönüp giderler. Kullen yusibenâ illâ ve ve Sen ki, bize ancak... Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا فتربصوا bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.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 <gülüyor> Sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve Peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır. فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Artık onların malları ve çocukları seni imlendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor. Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı hemen oraya doğru yönelik koşarlardı. وَمِنْهُمْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ مِنْهَا رَضُوا مِنْهَا هُمْ Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse Hemen öfkeleni verirler. Veen <gülüyor> nehumrab Etehumullahu varuluhu ve qlu Has bu Allah. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter... Allah da bize bol nimetinden verecek resulü de. Biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. İnməl sədəqatül fıkra'ı, vəl məsaḳin, vəl əmilen əleyha, vəl məllefet وَالْغَارِم۪ينَ وَف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَبْنِ السَّب۪يلِ فَر۪يضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمِنْ هُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُونَ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَل۪يمٌ Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, O sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.'' yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqa an yurduhu in kanu mu'minin Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur. <gülüyor> Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir. Yıhzarul Munafiqun an tuzel aleyhim suratun Tuznabbeuhu bima fi kulubhim bül istahze'u inna allaha mukhrijun ma münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler sen onlara de ki siz alay edin bakalım allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? La ta'tziru kad kefertum ba'de imanikum <gülüyor> Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile... Bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. El-Münafikûne vel-Münafikâtu ba'duhum min ba'd. Ye'murûne bil-munkeri ve yenhevne ani'l-ma'rufi ve yakabidûne eydiyehum. Nesullâhe fenesiyehum. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.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 içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. <gülüyor> قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم Fas temtâgû bîxulâkîm fas temtâgûn bîxulâkîkum kâ mas temtâg al-lâtîn min qablîkum ئولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولائك هم الخاسرون. Ey münafıklar, siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler, malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.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 Fama kan Allahu liyâzlîmahum, vakin kânu ânfasâhum yâzlîmûn. Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, At, Semut kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Ve Müminon ve Müminatü Bəgbuhum Auliyaü Bəgb, Yemron Bil Mağroof ve Yenhonan İl Munkar <gülüyor> ve Yüqimunü Sılaat ve ve ve اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler... Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪يمٍ تاحتها الأنها رخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan İçinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel munafikine veğlud aleyhim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihadet, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نقموا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فضله <gülüyor> onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı. وَمِنْهُمَّنْ عَاهَدَ Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse... Andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. <gülüyor> Allah Onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler. nifaqan fi ila bima ma wa bima Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu. ve <gülüyor> ve Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir? Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır. Elbini yelmizun almuttuğin min almu'minin fi al-cadqat ve elbini la yedidun illa jehdhum fesxhorun minhum fesxhorun minhum sahira Allahu minhum ve Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. İsteghfir lehum ev la testeghfir lehum İn testeghfir lehum seb'ine merreten lehum Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasulih ve allahu la yehdil kavmel fâsikîn Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların yetmiş defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Farihal muhalefune bimeq'adihim khilâfe rasûlillâhi ve kerihû en yucâhidû bi emvâlihim ve kerihû en yucahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanthuru fil har kul naru jahannam ma ashad harra law kanu Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar Evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Sendeki ki, cehennem ateşi daha sıcaktır, keşke anlasalardı. Kazandıklarının cezası olarak bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا Fekul lan tekrujü mey abdou, lan tuqatilu mey adou, innakum raddiyyu bil qudud aul mert. Fqudu khalifin. Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse onlara de ki artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره انهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. وَلَا İnna yüridu Allahu ayiğdibuh bıha Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. وَإِذْ سُلِّتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan serbest sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler. bi ala la Onlar Geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar. Lakinin Rasûlü vellezîne âmenû me'ahû câhedû bi ve enfusihim. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler, mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Adallahu lehumcennetin tecermin tehdihel enhe Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Layse ala az du'afai ve la ala al merda ve la ala allezine la yecidûne ma yunfikûne haracun idâne sahûlillâhi ve rasûlih. Ma'al muhsinin men sebebi. Vallahu gafurur Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ <gülüyor> Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı Üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءَ رَضُوا بِا يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.